İyi günler Hacıvat. Benim iyice kafama vurdu ha. Ne vurdu? Çaysızlık vurdu. Ha, ben de dedim öyle birden şey yapınca başka bir şey zannettim. Bak görüyor musun çayın hayatımızda ne kadar önemi var değil mi Kara Gecik? Ya ya şekilde görüldüğü gibi. Peki sana çay desem bana ne dersin? Ee, bana çay desen, çay desem ben de sana kahve derim. Hayır yani çay denince aklına ne geliyor onu soruyorum efendim. Beş duyumuza hitap eden tek içecek derim. Nasıl yani? Şöyle yani tavşan kanı olmasıyla gözümüze, kokusuyla burnumuza, karıştırırken kulağa, sıcaklığıyla tene, tadıyla da dilimize. Oh oh oh ne güzel söyledin ne güzel söyledin valla. İyi söyledim de benim kafa iyice azdı kuduracağım nasıl olacak bu çaysızlık? Canım koca radyoda bir çay vereni buluruz elbet. Aha, Abi e, bize iki çay göndersene. Ah, demli olsun benimki. Sağ olasın. Bak gördün mü geliyor Karagözüm. Biz çay gelene kadar devam edelim hadi. Ha iyi, iyi. şimdi bak kendime geldim e, çay hakkında konuştukça konuşurum destan yazarım vallahi. Destan demişken çayın içinde geçti ne çok şiir hikaye var değil mi Karagözüm? Tabi benim tabi çayla <gülüyor> alakalı çok hikaye var. E, hatta bizim hanımdan hikayeleri de dahil. Ne oluyor ki? Mesela bir arıyorum sabah çayındayım. Öğle arıyorum keyif çayındayım. Akşama doğru beş çayındayım. Akşamleyin sindirsin çayındayım. Çayındayım da çayındayım. Ha, buna ben de porselen demlik çay saati... ...semaverli çay saatini ekleyebilirim. Hı, aynı dilden konuşuyoruz. Çay milletimizin ortak dili. Bahanesi kadar çeşidi de çok kara göz... Ya öyle dedin de aklıma geldi beyaz çay da varmış ya. Siyahı, beyazı, yeşili, buzlusu... ...bir de çeşitli Çin çayları var. Kanunlu olanı, kanunsuz olan. Ha, kaçağı da var, doğru diyorsun. Ha, kaçağı, evet. Ayrıca ayak ve balık kokusuna, dil ısırığına... ...boğaz ağrısına da iyi geldiği söylenir. Yok canım. Vallahi doğru. Tansiyona, cilde, hafızaya da iyi geldiğini ben biliyorum. Yaşam destek ünitesi gibi mübarek, çaya bak, çaya. Öyle kara gözüm, öyle. Ha? Bak bak çaylar da geldi. Şu <gülüyor> ince belli çay hatırına. Bu kadar konuştun bilesin ha. Çay çok şeye kadirdir bilirim. Ayrıca senin gibi bir adam bardağın incesini de seçer. Hayret ettim. He çay olunca racon değişir bilirsin. Ama bir dahakine dudak paysız alırım. Bu dudak payı bu el yanmasın payı derken... ...iki yuduma dönüyor yahu. Dudak payıymış. Dudak payı ne birader zenci miyiz biz? Tamam kara gözüm tamam. Peki bu koyu çay muhabbetlerinde koyu olan sence çay mıdır yoksa muhabbetin kendisi midir? Ne dersin? Çaydır herhalde. Çünkü açık çay muhabbeti hiç duymadım. Ama muhabbete nasıl bir pay çıkacak? O zaman çık e, çık e, e, yani ben çözemedim. Sence nasıl? Yani çay koyu muhabbeti desek olmaz. Ama neyse ben de çözemedim Karagöz. Peki bir çayı nasıl içmeli? Onu ha, söyle bakalım. E, çayı nasıl içmeli diyorsun? Konuyu devam ettiriyorsun ya. Açıkçası ben e, yanımda tüy kaptığım biri varsa... ...höpürdete öpürdete, sevdiğim biri varsa tam tersi şekilde içerim Hacıvat. Peki çayı nasıl karıştırırsın? Ha, o da duruma bağlı Hacıvatcığım. Yeni şekeri atmışsan bir sağ bir sol. Ama çayın bittiyse dolduran sese kıl olup gelene kadar şakır şukur. Peki, nasıl içersin? Ortam kalabalıksa iki yudumda. Ama değilse yarım saatte. Niye iki yudumda? Laki çay biterse diye. Anladım efendim, anladım. Tamam, tamam. Karagöz, arkadaşlar uyarıyor. Sürenin sonuna gelmişiz. Çay olunca sohbeti koyu etmişiz. Bak, sohbete koyu dedim. Demek ki kastedilen edilen Karagöz'ü... <gülüyor> Yok Karagöz'üm, program bitiririm. İçeriz çay sonra bırak. Söz değil mi bak içeceğiz. Söz, söz. <gülüyor> o zaman affola, hadi çabuk kapı. Doğru canım acele etme öyle birden affola filan olur mu? Efendim, geldik bugün de kelamın sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Çay içmezsem ben içerim <gülüyor>